İzlediğiniz start Düşünmedin ama daha da direnmek isteyenin sonuçta. Yüksüz kalmıştım ama işte sayıda günlerimiz vardı ve bitecekti yani. Neyse ben sana dedim ki mesela özellikle beni uyutacağım dedim. Merak etme dedim. Keyfi tanı abaydı yani. Sen de buna ses etmez. şey yapacak. Çeviri didn't okay. move. Biraz böyle hikaye iliştirerek anlatmak çünkü baktığımda bazen bunu yazarken şey yapıyorum yani ekstra oluşuyorum bazı noktalarında en azından. Hikayenin akışı aslında burada oluyor her zaman. Biraz toplu olmadı ama en azından ben konuşuyorum yani kapatkaya alamıyorum. Beni anlıyor musun? Şeyi çok seviyorum Kloçkan. Şu an bu ses kaydı nasıl oldu, ne kadar karmaşık sesler çıktı bilmiyorum ama fena değil. Hoşuma gitti yani bu düşünce. Kendine çok iyi var Kloçkan. Bu videoyu ne zaman izledim, bu ses kaydını ne zaman izleyebileceksin bilmiyorum ama... ...seni hiç zaman unutma, seni içir zaman aklımdan çıkarmayacağım... ...ve seni öylesine çok seviyorum ki, öylesine çok seviyorum. Kendine çok iyi bak, tamam mı aşkım? Çok özledim seni. Görüşürüz. Bana iyi dersler. Bye bye. tüm yanaklarından, dudaklarından.